Ne diyor cenab bak, Ben bir gönülde iki korkuyu cem etmem diyor. Bir gönülde iki korkuyu cem etmem diyor. Ne demek o? Dünyada kullarım benden korkarsa ahirette korkutmam diyor. Dünyada korkmazlar ise orada korkuturum diyor.